Balon ayı. Büyük annesiyle lunaparka giden Emily adındaki morali bozuk küçük kızı memnun etmek gerçekten de zor bir işti. Hiçbir şey onu neşelendiremiyordu. Derken balon satan bir adam dikkatini çekti. Balon istiyorum dedi. Babaannesi onun ayı şeklinde bir balon seçmesine izin verdi. Emili teşekkür bile etmedi. Evlerine doğru yürüdü. Ama karşı taraftan gelen bir bayanla çarpıştılar. Aslında bu hafif bir çarpışmaydı ama, Emili balonun ipini elinden kaçırdı. Balon ayı gökyüzünde süzülerek yükseldi. Artık eve dönmek istiyorum. Çok kötü bir gün geçirdim. Dedi Emili. Emili ve büyük annesi, Balon ayının onları havada süzülerek Takip ettiğinden habersizdiler Annesi Emili'ye sordu Luna park nasıldı? Sıkıcı Dedi Emili Atlı karınca Sıkıcı Dedi Emili O anda balon ayı güllerin üzerine konup Bum diye patlamasın mı? Ağzı bir karış açık Arka üstü düşüp oturdu Evet ama ''Benim en azından keyif aldığım bir an oldu şimdi.'' dedi büyük annesi. Emine bile kendini tutamayıp kahkahayı bastı.